Elhamdülillah ve Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugünkü dersimize geçen hafta da tehir etmiş olduğumuz Lübaptaki şartlar bahsiyle başlayacağız. İkinci ders olarak inşallah usul dersini okuyacağız. Birinci ders olarak Lübabı yapıyoruz. وَمَنْ بَاعَا عَبْدًا عَلَىٰ اَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِيَ الْمُتَدِّرَهُ الْمُكَاتِبَهُ اَبْدَاعَا اَمَتًا ala اَنْ يَسْتَوْلِدَهَا هَلْ بَيْعُ فَاشِدُ Bu konu fukuh kitaplarında şartlarla ilgili. Yani bir alışveriş var. Alışverişte bir de şart koşma var. Onunla ilgili bir bahis. Dolayısıyla öncelikle şartlar kaç kısımdır ve bu şartlardan hangileri akli ifsad eder hangileri ifsad etmez o taksimi evvela yapmak lazım. Yapılan bu taksime göre de ki sahibi meydani de bu taksime girecek ama taksim olarak değil de böyle aralarından seçme olarak konuyu getirip anlatacak diye. Ama biz evvela şartların yani akitte gerek ifsad edici olsun, gerekse ifsad edici olmasın bir alışverişte, bir akitte hangi şart akli ifsad eder, hangi şart akli ifsad etmez o taksime bir bakalım. Dört kısımdan mahit yapılır. Şartlar bahçinde. Birincisi <gülüyor> şartın yasadihi el Akdin gerektirmiş olduğu şart. Eğer bir şart Akdin gerektirmiş olduğu bir şart olursa, onun akitte şart koşulması akdi iptal etmez. Bilakis akde kuvvet kazandırır. Onun için şartın yaptığı hala aktı, ne demek? Ey yeci bu bil ahdi. Başka kitaplardan nakil, nakil yapıyorum size. Ondan sonra kendi konumuza gireceğiz. Yani akit ile vacip oluyor zaten bu şart koşulan şey. Bila şart şart koşulmasa da akdin zaten gerektirdiği olduğundan dolayı şart koşulmasa da akit ile vacip oluyor bu akitte şart koşulan şey. Mesela keşaf-ı fil, mil, fil, Biri deşe ki, şu rahleyi, ben deşeyim ki bu rahleyi sana 10 ytl'ye sattın, senin mülkün olması şartıyla. Sen de aldın desen. Şimdi bu akitte bir şart koşuldu. Bu akit pasittir diyebilir miyiz diyemez. Şarta bakarız. Eğer bu şart şart koşulmasa koşu dahi, akdin yani yapılan akit ile vacip olan bir şey ise, böyle bir şart akdi iftap etmez. Yani ben satıcı olarak biraz önce bu rahleyi sana 10 YTL'ye senin mülküne girmesi şartıyla sattım dedim, de aldım dedim. Ben böyle bir şart koşmadan bu rahleyi sana 10 YTL'ye sattım, de aldım dediğin zaman bu rahle senin mülküne zaten girmeyecek miydi? Elbette girecekti. Akit zaten onun için yapılıyor. Akit niçin yapılıyor? Satılan mal müşterinin mülküne girsin, müşterinin vermiş olduğu para da satıcıya ait olsun, onun mülküne girsin diye yapılıyor. Dolayısıyla şart koşulmasa da, akdin gerektirmiş olduğu akit ile vacip olan bir şey ise, böyle bir şeyin akitte şart koşulması akdi ıshad etmez. Çünkü, لَمْهُ يَسْبُتُ بِمُتْفَقِ الْعَقْدِ deniyor. Çünkü zaten bu şart koşulan şey, mutlak akit ile, yani hicap kabulün yapılmasıyla ne oluyor? Sabit oluyor. Dolayısıyla bunun şart koşulması, akde zarar verici bir şey ifade etmediği gibi, akdi ne yapar? Kuvvetlendirir. Çünkü zaten akit ile sabit olacaktı, bir de onu siz, siz dil ile ifade ettiniz ki, bu akdi daha da kuvvetlendirir. Böyle bir şart akdi ifade etmez. Demek ki birinci şart, şartın yaktadîhe el Akdin gerektirmiş olduğu şarttır. Böyle şartlar akdi ifade etmez. İkincisi ise, şartun la yaktadîhe el-akdu illa ennehu yulâimul bey'a. Bir şarttır ki akit o şartı gerektirir. Fakat bu şart akde bir Uyumludur, mülâhimdir ne demek uyumlu? Uyumlu ile hukaha neyi kastediyor? Onu da söyleyeceğiz tabii ki. Yani akde uyumlu derken yu'etkidu mu'cebehu mu'cebel değil. alışverişin gereği olan şeyi ne yapıyor? <gülüyor> Kuvvetlendiriyor. Bu şart akdin gerektirmiş olduğu bir şart değil. Ama akdin mu'cebi nedir akdin mu'cebi? Satılan malın Müşterinin mülküne intikal etmesi, paranın da satıcının mülküne intikal etmesi. Akdın mucebi bu. Eğer bir şart Akdin gerektirmedi, yani zikredilmemesi durumunda akit ile vakip olan bir şey değil ama akdeneşi var, mülayemeti var, uyumluluğu var. Uyumluluğu var ne demek ki? Akdın mucebini kuvvetlendiriyor demektir nasıl mesela kelleyi bir şartla en yok diyel müşteriyi bitsemeni rehnen evketiyle siz bir malı satıyorsun. ben diyorum ki bu rahleyi sana on bilheme sattın ancak bu vadeli bir satış olduğundan bir ay sonra ödemen üzere parasını on bilheme sattın diyorum e bu vadeli satıştır Alacağım parayı ben garantiye almak istiyorum bana bir rehin vermen şartıyla veya da bana bir kedil vermem şartıyla. Şimdi rehin vermeyi veya kedil vermeyi şart koşma, bu şart akdin gereği değildir. Akdin gerektirdiği değildir. Ne demekte akdin gerektirdiği? Şart koşulmasa da akit ile vacip olan demek. Siz akitte müşteriden rehin veya kedil vermesini şart koşmayacak olsanız, bir akit yapacak olsanız bu akit rehin ve kefilden beri olan bir akit olur. Demek ki akit o şartı gerektirmiyor. O zaman madem ki akdin gerektirmediği bir şarttır akdi ifade etmesi gerekmez mi? İlla da gerekmez. Bakarız. Eğer bu şart akdin mucebine yardımcı oluyor, onu kuvvetlendiriyorsa o zaman bu şart Akdin gerektirmediği bir şart olmakla birlikte akdi iftah etmez. Peki rehim veya kendin alma akdin mucebini kuvvetlendiriyor mu evet? Akdin mucebine gidiği satılan malın müşterine mülkli intikali paranın da müşterinin verecek olduğu paranın da satıcıya intikali değil mi? Satıcının rehim veya kefil istemesi neyi gerektiriyor? Zimmetine intikal edecek, kendisine intikal edecek olan o paranın daha sağlıklı olarak eline geçmesini sağlıyor. Kefil ve rehim. Dolayısıyla bu şart, akdin gerektirdiği bir şart değil ama akdin mucebini kuvvetlendiren bir şarttır. Onun için bu da akdi ifsat etmez. İkincisi. Üçüncüsü, şartın la yulaimul akde, illa enneşşer azarade bicevâzîhî. Bu bir şarttır ki, akip onu zaten gerektirmediği gibi akde mülâhim dedi. değil. ne değil? Mülâhim de değil. Yani akdin mu'cebini kuvvetlendiren de değil. Ama bununla birlikte ne özelliği var? Buna dair, bu şarta dair ne varit olmuş gelmiştir? Hadis gelmiş. Onun cahil olduğuna dair şeriatta ne var? Bir bilgi var, bir nakil var. Mesela hıyarı şart gibi. Değil mi? Hani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kütbana ne diyordu? De ki kul la hilabete. Aldatmaca yok. Veli el-Qiyaro, 3 aydır beni müthiş gün muhayyerlik var. Hibban bin Munqid yapmış, radiyallahu Allahu anhu yapmış olduğu alışverişlerde sürekli aldanıyor. Bu durumu Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a dedince Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ona alışveriş yaptığın zaman da şöyle dedi: La hilabede, aldatmacayo. yok. el-Qiyaro, 3 aydır beni müthiş gün muhayyerlim var. Aslında sapıcının veya müşterinin üç gün muhayyerliği buna hıyar-ı şart diyoruz. Üç gün muhayyerliği, böyle bir hakkı istemesi akdin gereği değil. Akde dedi. Bırakın mülayemeti, mülayemete bile zarar veren bir konumdadır. Ama hakkında hadis marit olduğu için böyle bir şart da ne yapmaz? Akdi iftad etmez. Peki akdi i ifsad eden şart nedir? E tabii ki ona da giriyoruz zaten. Son bir şart kaldı. Dördüncü olarak şartın la yattazıhe l-akdu ve la yulaimhu ve lem yerit es-şer'u bicevâdihi ve lense bi mute'arakin örste değil ve zihî menfaatun yâhadil müte'akideyni emlil ma'kud âleyhi ve huve min ehlil istihkak Dördüncü dediğimiz şart ise bu şart akdin gerektirdiği bir şart değil. Yani akit ile sabit olan, vacip olan bir şart değil. Akdin mülahimi dedi Yani akdin mucebini kuvvetlendiren dedi Hem de bu şartın cevazına dair ne varit olmamıştır? Şeriatta bir haber varit de olmamıştır. Artı örf de değil. Bununla beraber ne yapıyor bu şart? Akideinden birine, yani satıcı veya müşteriden bir işine menfaat sağlıyor ise böyle bir şart akli ifsaat eder. Orada bir kelime geçti. Onu ben kitaplarda şey olarak yani şart altında görmedim ama ifade edeceğim bunu. Hocalarımdan nakledeceğim bunu. Mütearab kelimesi geçti. Ki günümüzdeki Şartların çoğu ört olduğundan dolayı bu dördüncü kısma geliyor. Ama ört olduğundan dolayı fesadı kalkacak. Ama evvela bunu bir anlatalım. Bir, bu dördüncü şartta ne var? Akdin gerektirdiği değil. Akdemülahim de değil. Bu şartın cevazına dair atla bir haber de gelmiş değil. Dördüncü olarak da örf de değil. Bunların hiçbiri bulunmadığı halde böyle bir şart, akitte şart koşulacak olursa bu şart, taraflardan birine veya da makudun aleyhle üzerine akit yapılana üzerine akit yapılan derken neyi kastediyor burada? Köle olmasını kastediyor. vehuvâ min ehlil o demektir. üzerine akit yapılana bir menfaat sağlıyorsa, bu şart aklı imzak eder. mesela buna misal olarak Köleyi almayın bir şartla yedi ahû. Ni de okuyacak olduğumuz ibarede yani Lübaptan "Emen ma'a abden ala en yu'tika la yu'tika yahudiye baş." bu şart onunla alakalı. Eğer bir kişi köleciği satıyor, satarken diyor ki bu köleyi sana şu kadar paraya sattım, misal 10 dile sattım. Senin bunu satmaman şartı. Müşteriye ne şart koşuyor? Satmamasını şart koşuyor. O da aldım desen. Böyle bir şart aklı ifade eder. Bunu bir de şöyle misal vereyim. Çünkü o da önemli. Bu rahleyi sana bir başkasına satmaman şartıyla sattım. Sen de aldım desen. Bu şart hakkı ifade eder mi? Hayır. Dikkat ediyorsun. Birinci misal köle üzerinden verilen misaldir. Ehli itihkaktır köle. Yani bu köleyi sana on ytl'ye sattım senin onu bir başkasına satmaman şartıyla desen sen de aldım desem, bu atif fasiftir. Şart asli ısaat eder. olarak köley değil ehli itihkaktan olanı değil de burah ne gibi? Elbise gibi, kumaş gibi herhangi bir şeyi koyacak olsa bir şart burahleyi sana bir başkasına satmaman şartıyla on bir hemen sattım diyecek olsan sen de aldın diyecek olsan bu şart geçersizdir akit sahibdir. Neden? İkisi arasındaki fark görüntüde aynı gibi görünüyorlar. İkisi arasındaki fark şu bir bu dördüncü akdi ifsad eden şartı çönerken dört şey hatta beşinci şey de, bir akdin gerektirdiği değil. İki, akde mülahim değil. Üç, hakkında şeriatta bir haber varip olmuş da değil. Çünkü olarak bunu söyledim. Bir de ne diyorduk? Mütaafi değil yani akdi gerçekleştiren satıcı ve müşteriden birine ekstradan menfaat sağlıyorsa veya üzerine akit yapılan makudun aleyhe satılan mala ki o ehli istihkaktan olursa ki köle ehli istihkaktandır bir takım hakları vardır. Eğer böyle olursa veya ona menfaat sağlıyorsa bu şart aklı ifade eder. Şimdi bu köleyi sana on bir heme Onu bir başkasına satmaman şartıyla derken bu şart aklın gerektirdiği bir şart değil. Akde mülayimeti de yok. Üçüncüsü hakkında ne yoktur? Şeriatta bir haber de varit olmuş değildir. Peki ne yapıyor aynı zamanda? Bir de örf meseleci vardı, onu gene. Çünkü onun üzerine konuşacağım ayrıca. Ört de değil böyle bir şart. Hem de ya taraflardan birine veya ma'kudun aleyh hemen faat sağlıyorsa denir. Burada ma'kudun aleyh olan köle sürekli el değiştirmemesi onun için nedir? Bir menfaat. Yani bir başkasına sapmaman şartıyla beri zamanda satıcı, müşteri de o şartı kabul ettiği zamanda satılan müebbi mal köle yani misale göre. Ehli ihtikaktan olduğundan biraz sonra lubapta değinecek ona. Müşteri bu köleyi satmaya kalktığı zaman dur. diye. edecektir diyecek Böyle bir şart koşulmuştu, sen de kabul etmiştin. Dolayısıyla onunla münazaa edebilecek konumdadır burada medya. Müşteri onu satmaya kalkacağı zaman. İşte bu şart akdi o münazadan dolayı ne yapar? İfsat eder. Ama satılan mal öyle ehli istihkaktan olmayan rahle gibi, elbise gibi, kumaş gibi bir şey olacak olursa aynı şartı orada şart olarak koşacak olursa o akdi ifade etmez. Neden? Çünkü bu rahneyi ben sana bir başkasına sattaman şartıyla 11 hemen sattım dediğim zaman sen de aldın desen daha sonra bu rahneyi satacak, satacak olsan bu rahle seninle mücadele edebilir mi? Ehli istihaktan değil onun için münazığa konusu olmayacaktır. Olmayınca da bunu satabilecektir. Dolayısıyla bu şart ne tarafından yani birine bir menfaat sağlıyor ne de makulun aleyhine menfaat sağlamıyor o zaman bu şart akdi sat edemez diyorlar. Bu dört tanesini söyledik. Şöyle bir tane daha var. O da şartul onu gerektirmiyor. Ve la yulahi'l akde mülahim değil. Hakkında haber de ve olmamız olmamıştır şeriatta. Ama fîhî ve fîhî orfun âmûn genel bir örf vardır. O zaman bu şart akli ifap etmez. Önemli bir şey. Günümüzdeki birçok uygulama buna dayanmaktadır. Mesela şarjı veriyorum uygulamadan. giden kömür alıyoruz. Şart uçuyorsun. Fiyatı ne şu kadar? Ama elime bırakacaksın diyorsun. Bu Aslında bu şart eğer örfü am olmasaydı Akdi ifsad eden bir Niye? Akdin gereği değil. Akde yok. Ama ne var burada? Akideyinden birine menfaat sağlaması var. Müşteriye menfaat sağlıyor. Dolayısıyla karşılıksız menfaatın adı faizdir. Dolayısıyla bu akit faşittir. Yani faiz içeriz demektir. Ancak örf olduğundan dolayı. Hakkında bir haber de var ki değil. Örfüam olduğundan dolayı bu akit ne diyoruz? Akdi ifsad etmez diyoruz. Günümüzdeki satılan mamullerdeki garanti meşeleşi de budur. Yani bu malı sana bir makine alıyorsunuz. Üç gün garantili. Garanti şartı var burada. Bu şart haklı ifade eder mi? Örfüam olduğundan dolayı ifsad etmez. Ama şunu ekleyelim buraya. Malı üreten firma satacağı ama 3 yıl garantiyi koyuyor ve diyor ki eğer siz şu kadar daha bir para verirseniz garantiyi 7 yıla çıkarırız diyor. İşte bu geçer. Bunu yaparsanız akif bahsettir. Ama o ile beraber örfahındır o, öyle alacak olursanız akif nedir? Fahittir. Akifin bir hesabı yoktur. Şimdi bunları bildikten sonra Lubahun ibarecinden meseleyi daha kolay iptal edeceğiz inşallah. Bakınız ve menba'a abdan en yu'teqahu el müşteri. Bir köleyi müşterinin onu azap etmesi şartıyla satarsa ev yu'teqir ahur veya onu müddetler yapması şartıyla satarsa ev yu'kati tahur veya ona mükatet yapması şartıyla satar. Müddetler yapmayı biliyorsun. Bir efendinin kölesine entahurun <gülüyor> aqibamalti ben öldükten sonra hürcün demesi, onu müdebber yapması demektir. Mükatip yapması da malumunuzdur. Mevla köleye bana şu kadar para verirsen hürcünden der, köle de kabul ederse bu da kitabet ahdi olur. İşte müşterinin satıcıdan satın aldığı bu köleyi ya azap için veya müdebber yapması veya mütebber yapması şartıyla satacak olsa, müşteri de bu şartı kabul edecek olsa ne olur? Alışveriş fâşit olur diyecek. E da la yuhrikehu an milkihi veya onu mülkünden çıkarmamasını şart koşacak olursa, satmayacaksın diyecek olsa, bunu şart koşacak olsa, e veya bir bir cariyeyi satsa, ne şartıyla? alâin yestevli ha, satın alan müşterinin ondan çocuk edinmesi şartıyla felbeyhu fâşid bu suretlerin hepsinde alışveriş nedir? Façidir. Niye? لَنَّهَا ذَا بَيْهُونْ وَشَاطُونَ Çünkü bu beyiğ ve şarttır. وَقَدْ نَهَنْ دَلِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّفَ عَلْ لَيْهِينَ وَشَاطُونَ Peygamber Efendimiz Aleyhi Salatü Vesselam şartlı alışverişleri, alışverişleri yasaklamıştır. Nehyetmiştir. Sümme cümletül mezhebetiydi. Bu şart konusunda mezhebin özeti şudur. Hanefi mezhebi. Biraz önce bizim yaptığımız, ama burada biraz daha kısa olarak alacağımız meşeleler bunlar. En اَنْ يُقَالَ denilmesidir. اَخْلُّ شَعْدٍ يَقْتَضِيهَ الْاَخْدُ Ahdın gerektirmiş olduğu her şart, كَشَافِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرِ müşterinin malik olmasını şart koşma gibi لَا يُفْكِدُ الْاَخْدَ Böyle bir şart akdi iftad etmez. Bizim şart sıralamasında ilk söylediğimiz zaten neydi? Bu iddi. İki, niye? Lütubuti'yi, çünkü bu şart koşulan şey sabit oluyor. Bir ü şartı şart koşma olmadan da sabit oluyor. Yani akitte şart koşulmasaydı müşterinin mala malik olmaması, akit yapıldığı zamanda müşteri zaten mala malik olmayacak mıydı? Olacaktı. Akit zaten onu gerektiriyor. Aklın gerektirdiği bir şey şart koşma akli ifade etmez. Ve kullu şartin la yetızihi'l aklu fe fi menfaati li her bir şart ki biçim 4. olarak söylediğimici burada ikinci olarak geçiyor her bir şart ki la akit bunu gerektirmiyor ve fi menfaati li ahadi'l mutaakideyn akdi yapan iki kişiden birinin yani satıcı ve müşteriden birinin neşi var menfaati var bu şart sebebiyle veyahutta Evdil makud aleyhim dese daha hoş olacaktır. Veya makud aleyhim yani üzerine akit yapılan misalimize göre, demin verdiğimiz misale göre kölenin neci var? Menfaatı var. Ve o makudun aleyh nedir? Min ehlil istihak. Köledir. Başka da misal yok burada. Ya köledir ya cáliyedir. Yufsiduhu Bu şart akvi ısaat eder. Biraz metinde verdiği misallerde hepsi bu şarta giriyor. ferbe o Ufaşi günde için demişti. Ne diyor orada birinci misalde? Kişi köleyi satıyor. Ne şartla? Müşterinin onu azap etmesi şartıyla. Müşterinin köleyi azap etmesi şartıyla satın alması durumunda kölenin menfaatı yok mu? Vahy. Bu şart, akdin gerektirdiği bir şart değildir. Akde mülayim değildir. mülayemetten bu bahsetmedi ama o da var. Akde mülayim değildir. Akdin gerektirdiği bir şart değildir. Artı ya... Akdi gerçekleştiren iki kişiden birinin satıcı ve müşterinin veya ma'kudun aleyhin menfaatı var mıdır? Var. Ma'kudun aleyh olan kölenin burada ne işi vardır? Menfaatı vardır. Çünkü azal oluyor, hürriyete kavuşuyor. Onun için bu şart haklı iftar eder. Aynı şekilde, bakınız orada metinde yani hudurinin metnindeki ikinci şart neydi? Müşterinin köleyi müdember yapması, müdember olan köle ile Fon dediğimiz hiç baskı olmayan köle eşit değildir. Ne değildir? Eşit değildir. Kölenin müddetler yapılması demek onun menfaat sağlaması demektir. Veya mükafed yapılması demek onun menfaat çünkü hürriyete bir adım daha yaklaşmıştır. Menfaat sağlaması demektir. İşte böyle şartın gerektirmediği, akde mülayim olmayan ve taraflardan biri veya makulun aleyhin menfaati olan şart akli ifade eder demiştik dolayısıyla işte ifade etmişiz. Yani metinde vermiş olduğu bütün misaller neyle alakalı? Felbey ufaşi döndürken bu şartla alakalıdır. Zaten keşaf-ı ellâ yedi'a müşteril abdelmezi'a sapılan köleyi müşterinin sapmaması şartı niye? لِأَنَّ فِيهِ, لأنه فيه لِأَنَّ فِيهِ çünkü bu şartta var ne? ziyadeten ziyadeten ariyeten anil ivazı karşılıktan beri olan bir ziyade var. Bu ifade önemlidir. ile <gülüyor> riba bu da faize götürür. Şimdi biraz önce bir ifade kullandık. Bir akikte kişi bir menfaat sağlıyor ve o menfaatın karşılığı yok ise o nedir o? O faizdir. İşte burada da gerek mahkudun aleyh köle olması durumunda gerekse taraflardan birine ekstra bir menfaat sağlıyorsa bu akit karşılıksız olarak onu sağlıyor demektir. Karşılıksız olarak sağlanan menfaat faize götürür. Dolayısıyla böyle bir şart akdi ifsad eder. Ev yâbdeli ennuhu yâkav bi sebebihî veyahut da bu şart sebebi vâkı olur. El münâda'atun münâdâ vâkı olur. Münâdâ'yı biraz önce anlattım. Köle ne yapacaktır? Satamazsın beni diyecek. Tiyara alaqtan maksudu ve akit maksudundan beri. Ve lev kane la yaftaziha alaq, ve la menfaati fi ahadin. Akit onu gerektirmiyor. Ve hiç kimse için bir menfaat da yok ise la yursu bu. ne diyor? Ve lev la akit onu gerektirmiyor. ama hiç kimse bir menfaati yok. Yani taraflardan birine menfaat yok. Belki mülayimdir ona ekleme şilafında oraya şartlarımızda böyle. O zaman aklı ifade etmez. Bu zahir minel mezhez keşaf-ı yedi al müşteri davet el Hani biraz önce bir misal vermiştim. Demiştim ki bir adam bir köleyi, köleyi satarken bu köleyi sana on bir heme bir başkasına satmaman şartıyla sattım de şartı bağışık olur. Bu rahmeyi sana on bir heme bir başkasına satmaman şartıyla sattım de şartı bağışık olmaz. İşte bu olur. Bu şimdiki verilen misal nedir? Odur. Rahle yerine ne konmuştur misale? Dabeh konmuştur. Onun kendisini satın alan müşteriyle münazaa etmesi tasavvur edilemez. Ama kölenin münazaa etmesi tasavvur edilir. Dolayısıyla kölede bir menfaat söz konusu, hayvanda ise böyle bir menfaat veya rahlede ise böyle bir menfaat söz konusu değil. Onun için akit gerektirmeşe de ne taraflardan birine ne de mafudun aleyhe bir menfaat sağlamadığından böyle bir şart haklı ifsad etmez. Keşaf ellâ yedi'al müşteri ed-da'betel mebi'at Niye haklı ifade etmez? لِأَنَّهُ اِنْعَدَمَتْ اَلْمُطَالَبَتُ Çünkü burada mutalabe yok olmuştur. Ne mutalabesi? Satılan şeyin Müşteriye talepte bulunması yoktu. Bakınız satılan köle olsa idi o köle satın alan müşteri onu satmaya kalktığında akitte şart koşulmuştu. Sen beni satmayacaksın diye talepte bulunacak. Ama satılan daif olduğu zamanda aynı şart koşulsa bile akit bâtıl olmaz. Neden? Çünkü dahbenin mutalepede bulunması söz konusu değil. Mutalebe o demek ha. Mutalebetül medih anî yani dâbeten demektir burada. Fela yüvettiler rifa. Bu da fayette götürmez. Vela ilen münada'a. Münada'a olmaz. Talep yok ki münada'a olur. Hidayet. Ve kezâlike-i elbey'u fâsidun. Lefâ'a abden alâ en yettekdimahu elbâ'i'u şehren. Şimdi geldi. Şart ama bu şart nasıl bir şart? Bu şart öyle bir şart ki taraflardan birine ben fâsat. Biraz önce verdiğimiz nişan de makudun aleyhe menfaat sağlıyordu. Şimdi ise bu şart taraflardan, satıcıya veya müşteriden birine menfaat sağlayacak. Onun için bu şartta adli ısaat edecek. Onun nişanede bu. Ezelike. Ey enbey'u fâçidun le bâ'a abden ala en yestekzimehu el bâ'i'u şehran Bir kimse köleyi bir köleyi satıyor. Ne şartta? ala en yestekzimehu ala en yestekzimehu el bâ'i'u Satıcının köleden şehran bir ay hizmet talebini şart koşmasıyla. Yani satıcı diyor ki bu köleyi ben sana on birheme sattım ama bir ay bana hizmet edecek. Sattıktan sonra bittiği mülkünden çıkıyor aldım dedi mi? Bu şart nedir? Satıcıya akdin gereği olmadığı halde menfaat sağlayan bir şarttır. Böyle bir şat aklına afar ifade eder. Peki bunda orfo am olsa ifade eder mi? İşte orada ihtilaf vardır. İfade etmez diyor çoğunluk. Bunu öncelikle söylüyorum çünkü günümüzdeki daire satışlarında adam da sattığı dairenin içinde oturuyorsa, müşteriye neyi çat koşuyor? Müşteriye diyor ki evet bu evi sana şu kadar paraya sattım ama hemen çıkamam. Bunun içerisinde ne kadar oturacağım? Bir ay, iki ay, üç ay, her neyse. Oturmam şartıyla diyor. Şimdi burada şöyle bir durum daha var tabii ki. Bu mücerred şart değildir. Yani biraz önce okuduk. Nea Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an ve şart. Efendimiz aleyhi salatu ve selam, şartlı alışverişi yasaklamıştır. Bunun yanında Neharatullah sallallahu aleyhi ve sellem an safqatin fi safqatin Bir akit içerisindeki iki akdi saklamıştır. Buna fukaha müşahel olarak bunu verir. Neyin? Bu el satışını verir. Yani daha daireyi sattınız. içerisinde 3 ay, 4 ay her miydi veya bir ay oturman şartıyla dediğiniz zamanda bu bir ay, iki ay, üç ay neyse o kadar oturma, oturmanız ya bir para karşılığı olacaktır veyahut da mekanen olacaktır. Her iki durumda da biraz önce okuduğumuz Hadis-i Şerif'in kapsamına girecek. Yani yataklanan satış türüne girecektir. Neden? Eğer evini satan kişi üç ay burada oturacağım, her ay içinde şu kadar kira vereceğim derse alışveriş akdinin içerisine kiralama ahdini de sokmuş olur. İşte neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an saffateyni fi saffatin vahide. Bir alışveriş içerisinde iki alışverişi Efendimiz aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır hadisi bunu ifade ediyor. Bu hadis şunu ifade etmiyor. Çokça sorulduğu için söylüyorum onu. Şunu ifade etmiyor. Çünkü bu hadise dayanarak şu pekma veriliyor, duyuyor. Nedir o? Şu malı peşin alırsan on lira. Bir ay vadeli alırsan 11 lira. iki ay vadeli alırsam 12 lira. 3 ay 13, 4 ay 14, beş ay 15. Çıkın üç sene, 10 seneye kadar çıkın önemli Böyle derseniz müşteri de bu seçeneklerden bir tanekini kabul ederse bu akit fasittir diyorlar. Gerekçeşi Neharatunullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ma'safte fi safqatin deniyor. Doğru değil. Bir sefer fukaha şunu göz ardı etmiyor. İcap mıdır kişinin seçenekleri sunması yoksa arz mıdır? Malın durumunu müşteriye arz etmek. İcaptır derseniz o zaman bir gibi bu hadise dayanarak bunu söyler. Ama doğru değil. Bakınız peşin satışlarda bile bu verdiğim misal vadeli satış misali. Peşin satışlarda bile kişi malı satarken ne kadar ben peşin almak istiyorum? 10 lira diyorsun. Adam pazarlıkçı. Sizinle pazarlık ediyor. 9'a iniyorsun Hala pazarlık ediyor. şekilde iniyorsunuz. Hala pazarlık ediyor. 7'ye iniyorsunuz ve satıyorsunuz. Burada kaç tane rakam oldu? 10, 9, 8, 7. 4 tane rakam olmadı mı? O zaman bu aklimde façip olması lazım. Hayır, hiç kimse bu aklim façip olduğunu söyleniyor. İşte tıpkı burada olduğu gibi vadeli satışlarda da satıcının fiyat seçenek sunması peşin yani alırsan 10 lira bir ay vadile şukada şukada bunların hiçbiri icap değil. Yani dir Malın durumunu müşteriye ahz etmektir. Ondan sonra müşteri bu seçeneklerden bir içinde karar kılar, sizde sattım dersiniz icap ve kabul o zaman olur. Bu akitte hiçbir sorun yoktur. Bunu da geri gelmişken söyleyelim. İşte şimdi burada Taraflardan birine menfaat sağlayan şart kısmına geçiyor. Diyor ki: "Veraba 'ala an yastaqtimuhu al-ba'i'u shahran Bir kimse bir köleyi bir ay kendi hizmetinde kullanma şartıyla satacak olsa, "Evdarun 'ala an yaskudha Biraz önce el evleşedik. Eli şu kadar miktar bina ithal şey neyse, o kadar oturma şartıyla satacak olursa, müşteridir hemen veya müşterinin satıcıya normal sattığı malın değeri dışında bana şu kadar da borç vereceksin diyerek o şart koşarak onu satarsa o alan yok veya bu malı sana on bir sattım ama şunu da bana hediye olarak vereceksin şartıyla satacak olursa bütün bu şartlı satışlar daha nedir faşiktir niye yani bu şartla yapabiliyemem? Çünkü bu bir şarttır ki akit onu gerektirmiyor. Yani akitte söylenme şeyde akitin gerektirdiği bir şey olmayacaktı. Ve menfaat, menfaati yapan iki kişiden birine ki burada hep satıcıya oldu değil mi? Satıcıya ne sağlıyor bu? Menfaat sağlıyor. İşte bu akdi ifsad eder. Ve men ba aynen hala illa ila orada kalabiliriz. Hem bu şartları bir daha özet yapmak isterim. Hem de bu da gene gün gel bir meşeledi. Hem de çok gün gel bir meşeledi. Onu da biraz derinlemesine anlatalım, anlatırız inşallah. Şimdi usul okuyalım Allah'a şükürler. Usul denlerimiz uzun değil. Ama biz biraz uğraştıracağız ...dört taksim ve 4 taksimin altındaki 20 kısımdan bahis yapmıştık. Gerçi en son o kısımları 768'e çıkarmıştık ama işin o tarafına bakmıyoruz tabii. Bize lazım olan o 20 kısım. Şimdi bu kısımları tek tek ele almaya başlıyoruz. Yani birinci taksim lafsın mutlak itibarıyla olan taksimi, Lafsın manaya vâzı'ı ile itibarıyla yapılan taksimdi... Bu taksimde dört kısım vardı. Hâf, ân, müşterek, jem'i, münekker. Şimdi tek tek ha diyerek bu kısımların tariflerine, hükümlerine ve birçok misale şimdi girecektir. Yani Mustafa hocamın dediği gibi ne zaman fıkıh göreceğiz bunun içerisinde? İnşallah şunu da hallettik mi? Artık fıkhi, hükümde fıkhi meseleler başlayacak. <gülüyor> bu bir gün hocam, Burayı bugün halledeceğiz inşallah. Ondan sonra hakikaten fikir meseleleri gelecek. Emel, kaf, Hasla gelince, hazaşruun ki tafsilin aksam kısımların açıklamasına giriştir. Evet öyle. Çünkü 20 kısmı mücven olarak söylemiştik, şimdi tafsiline giriyoruz. Tek tek tariflerine gireceğiz. Falasun, kaf nedir bir lapuzdur? Zaten bizim bu yapmış olduğumuz gerideki dört taksim ne idi? Manaya dal olması, delalet edici edici olması, itibarıyla lafın kısımlarından bahsediyoruz. Manaya dal olan lafın kısımları. Bu kısımları dört takşimde, dört takşimin altında da yirmi kısım olarak beyan ettikleri de. İşte şimdi bu kısımlara giriyoruz. Dolayısıyla hangisi olursa olsun tarihin neyle başlayacaktır? Lafın. Çünkü biz lafın kısımlarından bahsediyoruz. Manaya dağıl olan, denalet eden lafzın kısımlarından bahsediyor. Ve lafzun lafızdır. Öyle lafız ki vud'i'ah, vab edilmi. Kharagebihi <gülüyor> el-elfâzul gayrul mevdu'at. Vab edilmeyen lafızlar tarihten çıkmış oldu. Vud'i'ah kaydında. Ve indellet aklen. O lafız bir manaya vab edilmemiş. Ama aklen delaleti var. Öyle olsa bile tarihten çıkmıştır. Ne demek istiyor ve indellet aklen? İcmiri bir misal vermiştir. Verdiği misal doğru değil. O aklenin değil, tabağının misalidir. Tabağın akli yeten diyerek kayıt koymuş ama akıl hepsinde var zaten. O tabağındır. Aklen olan, Molla Cami'nin başında da olduğu gibi, duvarın ardından bir kişi, ardında olan bir kişi, Deizun deser. Deiz kelimesinin bir manası yok. Ama o Deizun, bunu kim diyor? Duvarın arkasında olan birisi söylüyor. Biz anlıyoruz ki o deyzur lafzını duyduğumuz zaman hemen neyi anlıyoruz? Duvarın arkasında bir içi var. Aklen delaleti var. Ama vaz'an bir delaleti yoktur bu lafzın. Çünkü manaya vaz edilmiştir. Ve himdellet aklen. Aklen delalet etse bile vaz, bir manaya vaz edilmiş, ol, edilmiş olmayan bütün lafızlar o bir akayiyle tariften çıkmıştır. Neye vaz edilmiştir? Limanen vahidin bir manaya vakit edilmiştir. Bir manaya vakit edilmiştir. alel gelecek biraz sonra da. Zaten hasım tarifindeki alel-İntirad kaydı konuyu oldukça karıştırmaktadır. Ne demek o? Biraz sonra bizi zorlayacak bölüm orasıdır. Dediğim bölüm odur. Çünkü bizim daha önceden bu tahtada yapmış olduğumuz bir şama var. Ellaful mevdu bikasirin liwahid. Bikesir olan da biwaqin kesirin ve yahtu biwaqi alwahid. Biwaqi alwahid olan da kendi içerisinde ne olacak? Mahsur ve gayri mahsur olacak. Gayri mahsur olan da bütün fertleri kapsayan, bütün fertleri kapsamayan diye kısımlanacak. O taksimi yapanlar, o kavim, o taksimi yapmıştı ya, o taksimi yapanlar tariflerinde alel-i kaygını almamışlardır. Niye şimdi söyleyeceğiz bugünkü derste? O düğümü inşallah çözeceğiz. Şimdi, limanen vahidin, sözü üzerinde duralım. Limanen bir manaya vat edinir. bir ve lafızdır ki manaya vat edilmiştir. Öyle mana ki vahidin bir mana. Bir ifadesi ya hakikidir bir mana veya da i'tibariyidir. Limanen vahidini ne yapıyor mu Allah hüsren? Genelleştiriyor. Ne diyor? Limanen vahidin yani hakikiyen ve i'tibariy. Neden böyle bir genellemeye gidiyor? Hakiki demekle neyi kastediyor? İ'tibari demekle neyi kastediyor? Bir, neden bu limaneni hakiki ve itibari diye kayıtlama ihtiyacı da duymuştur. Onu da söyleyeceğiz. Bir, hakiki demek iştirakı kabul etmeyen demektir. İştirak derken ne demek? Ne iyilerin, ne de cüz'lerin kendisinde içinde iştirakını kabul etmeyene hakiki birler. derler. Mesela değil, hakiki bir. Bir sayısı, o da hakiki bir. Zeyt hakiki birdir. Neden? Çünkü zeyt, hayvanın ı matık, diyoruz değil mi? Muşakhas bir perktir. Ne demek? Tahtında cüz-i ve cüz yok. Tahtında cüz-i ve cüz yok. Daha önce cüz-i ile cüz arasındaki farkı söylemiştim. Söyleyelim yine cüz'i demek. Mesela insan kelimesinin. Tahtında ne var? Cüz'iler var. Ne var? Ceyd var, Amur var, Bekir var. Değil mi? Her birimiz varız yani insan kelimesinin altında. Bizler neyiz? İnsan lafzına itibarlar. Bizlerden her biri cüz'idir. Cüz'i ne demekti? Hamil, sahihtir. Biz neyin cüz'isi isek onunla bizim aramızda hamil, sahihtir. Yani Zeydun insanın Zeyd bir insandır diyebilirsiniz Cüz'inin özelliği bu Hamil sahiptir Cüzde ise hamil sahip değildir Mesela Yüz sayısının altında Yüz tane tek tek bir yok mu? Var O birlerden birini alalım El vahiyu niyetun Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bir şeyin Tahtında olup Aralarında hamil fahi olmuyorsa ona cüz bir şeyin tahtında olup aralarında hamil fahi oluyorsa ona cüz denir. Ama bir şey tahtında ne cüz var ne cüz iyi var ona vahidi hakiki. Buldum mu? İşte zeyt lafzı nedir mesela? Vahidi hakiki. Tahaf bir manaya vakfedilmiştir. O bir manada nedir? Vahidi, vahid bir mana zaten hakikidir. Bir de i'tibari bir vahid. <gülüyor> Şimdi burada biraz sonra alel-intiraf kaydıyla tarihten am çıkmıştır diyecek. Bu ne demek? Demek ki alel-intiraf kaydına gelmeden önce am hala nedir? tarihin içerisinde? Am hala nedir? Tarifin içerisindedir. Limanın vahidin ile hasın tarifinden çıkan nedir? Müşterek. Am çıkmış mıdır? Hayır çıkmamıştır. Mullah husreye göre am da has da bir manaya var olmuştur. O bir mana ya hakiki olur veya itibari olur. Amın bir manaya vab edilmişi itibari Aynı şekilde yani amda bir mana dediğimiz şey nedir? İhtibardır. Aynı şekilde esma-i adette de ne bir Bakınız yüz dediğiniz zaman bunun tahtında 100 tane tek tek fert var. Değil. Mi? İnsan dediğiniz zaman bunun tahtında ne var? Birçok fert var. Hatta رجل dediğiniz zaman da bunun tahtında ne var? Birçok fert var. Bütün bunlar nedir? Has'tır. Ne demek has? Bir manaya vak edilmiş. O bir mana, zeyt o da hasdır. Hakiki olur zeyt gibi asla iştirafi kabul etmez. Ne tahtında güç iyi ne de güç vardır. Veya da bu bir dediğimiz mana, o bir nedir? İtibari'dir. Ne demek itibari'dir? Bu demek oluyor ki hakikinin zıttı olacağına göre tahtında güç veya güç ilahı olan işte am, er-rican, amdur. Tahtında ne var? Cüz'iler var. Racun, amd-il hastır. Ama tahtında cüz'iler var. İnsan, amd-il hastır. Ama tahtında cüz'iler var. Niye? 100, 200, 300, 400, 500 rakamları istediğinizi söyleyin. Yeter ki bir demeyin. Veya iki demeyin. Yani ikide de, de iktiraf var ya gerçi. Bir demeyin, onu söyleyeyim. Hakiki olan sadece bir sayısıdır. Altında ne yok onun? Yüz yok onların altında ise ne var? Cüzler var. Sayıların altında ne var? Cüz'i yok ama cüz var. O zaman evet. esma-i adet ve aam limanen vâhidindeki vâhidi i'tibari vâhid de, demeniz sebebiyle tarihin içerisinde kalmışlar. Şimdi burada bir itiraz var. İtiraz nedir? Tenkıh sahibi sabr-u şer'i diyor ki o satr-ı yapmış olduğu bu kısımlama var ya, yani manaya vat edilen lafı, manaya vat edilen lafı ya keçire vat edilmiştir ya da vahide vat edilmiştir. Satr-ı şeria, mı neyin altında tutuyor? Keçirin altında tutuyor, dikkat edelim o daha önceki yapmış olduğumuz Şema bu cihetten önemli. Bakine Sabr-ı Şeria, Kemal i̇bn Humam, bunların hepsi neye itibar ediyorlar? Esma-i Adet'te de, amda da, Vahid'e vaz edilmiş demiyorlar. Limanen Vahid'in demiyorlar. Ya yani ne diyorlar? Gerek Esma-i Adet, gerekse Aam, Kesir'e vaz edilmiştir diyorlar. Tıpkı ne gibi? Müşterek gibi. Yani şöyle hareket ediyorlar. Bu konuyu biraz sonra daha açacağım mecburen. Fakat burada itiraz şu cihetten. Siz nasıl olur da limanen vahidin lafzıyla yani has bir Lafzın bir lafızdır. Vud'i'ha vaz edilmiştir. Neye? Limanen vahidin bir manayı. Limanen vahidin lafzıyla nasıl olur da esma-i adet ve anlı hasın tarihinin içerisinde burada tutabilirsin Demek istiyorlar ki bu soruyu soranlar limanen vahidin kaydıyla esma-i adet ve e, ağam tariften çıkması lazım. Böyle demek istiyorlar. Neden? Çünkü Sabr-ı Şeria Şeria Tentkıh isimli kitabında diyor ki orada diyor ki vaz edilen, manaya vaz edilen lafı ya kesire edilmiştir veya vahide vaz edilmiştir. Hem ağam mı? Hem esma'yı adedi neyin altında tutuyorlar? Ketiire vapt edilenin altında tutuyorlar. O zaman limanen vahidin dediğiniz zaman ne olması gerekiyor? Sabr şeria'ya göre am ve am ve esma'yı adedin burasıyla tariften çıkmış olması gerekiyor limanen vahidin. Diye. Halbuki hem am o vahidi irtibari kaydını getirerek hem amm hem de esma-i adedi hala hasım tarifinde tutuyorsunuz. amm hala alem-i infiraz kaygıda Bu itiraz burada yapılıyor. Bu itiraza cevap da veriliyor. Verilen cevap aynı zamanda neden Molla kucren gibi sonradan gelen usulcülerin hafı tarif ederken tarifte alev-i kaybının kullandıklarının da gerekçesidir. Öncekiler alev-i kaybını kullanmamışlar. Biraz sonra tasnifini yapacağım onun inşallah. Buna, buna verilen cevabımız nedir? Buna şöyle cevap veriyoruz biz. Biz diyoruz ki sabr şeri şerianın manaya vab edilen lafsu li veya veyahut li vahid Manaya vat edilen dediklerinde tecir dedikleri kısmın altına esma-i adet ve amm koyarken müşterek gibi düşünmemişlerdir. Müşterekte de tecire vat edilme olduğu gibi vatır da keçirdir. Dikkat ediniz. Yani birden fazla manaya vatır olduğu gibi birden fazla manaya vatır varsa vatın kendisi de birden fazladır. Mesela ahim kelimesini bir vadağla göze, bir vadağla casusa, bir vadağla altına ama ayrı ayrı vadağlarla birden fazla manadan bahsediyoruz. Ağam veya da esma-i hadet tesire vaz edilmiştir derken tesirin fertlerinin müşterek olduğu bir manaya vaz edilmiştir demek istiyorlar. Tesir onun altında birçok ters cüz'i veya cüz olması itibarıyla kullanıyorlar. Yoksa o iyilerin hepsi, yani kesirin vahadatı diye geçiyor ibarede. o kesirin vahadatı tek tek her bir cüz'isi, anında e, Esma-i Adet'teyse her bir cüz'ü nerede buluşuyor? Bir manada Dolayısıyla orada yine ne var? Nafsın bir manaya vab'ı vardır. Onun için limanen vahiyin ifadesi, âm ve esma-i adedin tarihten çıkmasını gerektirmez diye bir cevap veriyoruz buna. Bu kısa bir cevap. Ama bunu nasıl tartışması bir açmanda. İrtibari feyedhulü fiyhi. Hasım tarifine girenle esma-ül adet. Esma-i adet hasım tarifine girdi. Çünkü irtibari olan bir manaya vaz edilmiştir esma-i Biraz önce anlattık onu. Ağam da girdi. Ve yahhudü bihiyen müşterek müşterek çıktı. Ama duunel am? Am tariften çıkmadı. Neden? O irtibari vahidde yapmış olduğumuz yorum ağam Tarifin bu kısmına kadar olan bölümde hala tarifin içerisinde kalmasını gerektirdi. Devam ediyoruz. Öyle mana ki alel-intirabi. İşte sorun buradadır. Öyle mana ki alel-intirabi. Yani münferiden anil-efrâdi. Fertlerden münferit olan bir mana. Fertlerden münferit olan bir mana. Bunun üzerine biraz sonra teşkir ederken alel-intirabi kelimesini ''Ademülmüşaraketi deynel efrâdil muttehideti nev'an evcinsen'' Nev veya cins bakımından bir olan fertler arasında manada iştirak kastedilmeksizin demek olacak. Şimdi bakınız, has ile ammı birbirinden ayıran kayıt budur. Molla ı tarihine göre khas ile ammı birbirinden ayıran kayıt hangisidir? Alel-i Ne demek bu? Şimdi İzmir'i çok güzel bir tabir kullanmıştır. O tabiri özellikle okuyacağımız şey çok kısadır yani uzun değil. Bunun manası yani Ademul ül Müşaraketi Deyne-l derken orada kast edilen nedir? Adem-ül Kastil Müşaraketi Deyne-l La Ademul ül Müşaraketi Fil Vakı' Önemli bir kayıttır bu. Vakır'da yani hariçte fertlerin bir manada iştirakı var. Fakat vabı lafzı vak ederken o iştirakı ne yapıyor? İtibar etmiyor. Ne demek bu? Bakınız şu demektir. er kelimesi andır. Racül kelimesi, kelimesi ise has. er kelimesi de bir manaya vaz edilmiştir. Racül kelimesi de bir manaya vaz edilmiştir. Vaz edildikleri manada aynıdır. Nedir o? Zekerun bin beni Adem'e cavize hatta sigar. Çocukluk haddini sınırını aşmış olan beni Adem'den er kişi demektir racül. Rıcal kelimesi de bu bir manaya vaz edilmiştir. Racül kelimesi de bir manaya vaz edilmiştir. Racül kelimesinin bu manaya vaz eden, koyan vazur o, o racül kelimesinin hariçte altında olan fertleri itibara almadan vazgeçmiştir. Nitekim Câ'eni racülün dediğimiz zamanda nasıl mana veriyorsunuz? Bana bir adam geldi. ki bir adam geldi. Câ'eni er dediğiniz dediğimiz zamanda ne diyorsunuz? Bana adamlar geldi. Bakınız bu ifade bile neyi gösteriyor bize? er kelimesi, o dediğimiz yani Zekr'ın min beni ademe cavzi hatta bulur, hatta sığar dediğimiz manayı manaya vab ederken onu vazhı, tahtındaki fertlerin o manada iştirakini mülahaza ederek vab ediyor. Hasta ise Zeyf'te zaten öyle bir şey söz konusu değil. Nev'an veya cinten ittihad eden bir olan yani racül ve insan gibi hasta ise bu vab'i yaparken o manaya vab'i yaparken Heslerim o manada iştirakinden kalk o nazar ediyor. Onu mülahaza etmeleri hiç düşünmüyor. Öyle var diyor. Önemli bir baş. Bir. İki. Alel-i Neyin sıfatı yaptık onu biz? Lafzun vudu'al-i na manen öyle manati vahidin öyle manati alel-i infirat. Alel-i infirat, münferiden an-i efraat. Alen intiradı adamı, المشاركة بين الأفراد. Adamı, المشاركة بين الأفراد.المنتخذة نوع افجنسن. Cins veya نهوب bakımından bir olan fertler arasında mücadele kastedildi. O edilmek sizin vaadı nasıl o bir manaya vaat edilmiştir? Biraz önce onu anlattım zaten. Şimdi bir alen intiradı neyin sıfatı yaptı? Mananın sıfatı yaptı. Biz neyin taksimini yapıyoruz? Laftın. Manaya delalet eden laftın taksimini yapıyoruz. Kısımlarını anlatıyoruz. Önemlidir bu. Bakınız. Mütakaddimin usulcülerin hafı tarifi, müteahhir usülcüler tarafından daha sonra alen i imtirat kaydı getirilerek niye değiştirildi? Yaptıkları doğru mudur? Alen i imtirat kaydını getirmeleri doğru mudur? Yoksa müteakaddiminin yaptığı doğru mudur? Mütekaddimin alem-i kaydını getirmemekle neyi kastetmiş, neyi amaçlamıştır? Mütekaddimin diyor ki, has olma, am olma neyin sıfatı olmalı? Lafzın sıfatı olmalı. Has olma, am olma mananın sıfatı olmamalı, diyor mütekaddimin. Onu dediğini nereden anlıyoruz? Çünkü onlar alel-i kaydını tarihlerinde getirmiyorlar. Alel-i kaydı getirildiği zamanda has, mananın sıfatı mı oluyor? Aa, mananın sıfatı mı oluyor? Evet öyle oluyor. Nasıl? Çünkü bakınız, has nedir? Öyle lafız ki neye? Neye vaz edildi? Bir manaya. Öyle mana ki alel-i Has ila am mı? Ayıran nedir burada? Alem infirat kaydı. Alem infirat kaydı neyin sıfatı? Mananın sıfatı. O zaman siz hususu veya umumu, yani hası veya am mı neyin sıfatı yapıyorsunuz? Mananın sıfatı yapıyorsunuz. Halbuki lafsın sıfatı olması lazım. Onun için mütekaddinin Alem i infiratı hiç dikkate almamış tarifini nasıl yapmıştır? Demişlerdir ki, has bir manaya, bir, yani daha doğrusu, vaz edilen nafız, bir manaya vaz edilmişse hastır, birden çok manaya vaz edilmişse nedir? Amdır, müşterektir, şudur, cem'i demişler. demişlerdir. Demek ki, bir mana kaybıyla, mütekaddimin amı tariften çıkarmışlardır. Neden? Çünkü ham bir manaya değil. Keçiravdı bilmiştir. Ne yorum yaparsanız yapın ama keçiravdı bilmiştin. Diyerek çıkarmışlar. Mutaqaddimin ile Molla Kuts ve Peldevil gibilerin tarihlerindeki fark bu. Yani al el intirabı. Molla Kuts ve Peldevil gibileri getirmiş, Mutaqaddimin ise al el intirab kaydını getirmemiştir. Bunun yanında bir de İzmir'i devreye girmiş. Üçüncü bir görüş ortaya atmıştır. O da nedir? İzmiri diyor ki Ale i kaydı vardır ama ağam tariften alem-i infirat çıkmamıştır. Ya limanen vahidi ile çıkmıştır. Bu üçüncü bir görüştür. Ha. Pek de makul bir şey değil ama üçüncü bir görüştür. Peki Ale i kaydı nedir İzmiri'ye göre? İzmiri ne diyor onu bir anlayalım. İzmiri diyor ki, şuna katılıyor. Has ve am, lafzın sıfatı olmalı. Mananın sıfatı olmalı. Eğer alel-infirat ile am tarihten çıkmıştır derseniz, bu alel-infirat mananın sıfatı olduğundan, has ve am ne olur? Bu sefer mananın sıfatı olur. Halbuki lafzın sıfatı olması lazım. Bunu sağlayabiliriz diyor. Nasıl sağlayabilirmiş İzmiri? Diyor ki biz burada şöyle bir yorum yaparız. Deriz ki, لِمَانَا الْوَاحِدِ kaydıyla الْاَامِ çıkmıştır. Alem-i infirat neye delalet, ne işe yarar o zaman? O alem-i infirat, manen vahit diyoruz ya, o vahidi genellemeye yarar. Dikkat ediniz. Genellemeye yarar. Eğer alem-i infirat gelmeseydi, Nimane waqidim diye kalsa idi, am tariften çıkacaktı. Çünkü tesir'e bat edinmiştir. diyor. Çıkacaktı, çıkacaktı ama hasın bütün fertleri tarifin içerisinde kalmayacak. Neden? Çünkü hasın biraz sonra gireceğiz. Hasul ayın var, hasul nev var, hasul cins var. Bu üçünün de yapılan tarifin içerisine girmesi lazım. Er diyor İzmir'i, anne infirat kaydı getirilmeyin. Limanın vahidim bırakılsa idi. Gram tariften çıkardı ama bu tarif hasın sadece e, alaşas, yani muşakkas olan del gibilerini içerisine alırdı. Ne ve cins bakımından bir olanları içerisine almazdı. Niye? Vahid de akdem olan, öncelikli olan nedir? Hakiki vahiddir. O da sadece zevk gibilerini içerir. Diğerlerini içermez diyor. İşte diğerlerini de içersin diye alel-infirat getirildi. O bir mana alel-infirat fertlerden münferit olandır diyerek hassın ne veya cins bakımından bir olan yani racül ve insan gibileri de tarifin içerisine sokulmuştur diyor. Bu da İzmiri'nin kendi görüşü. Üç tane görüş çıktı burada. Bir mütekaddimi ne yapmamıştır? Alel-İnfirad'ı kayıt olarak Has'ın tarifinde almamıştır. İkim, Allah-u sevep gibileri alel-İnfirad'ı tarifin içerisine almış ve onunla da tarihten tariften çıkarmıştır. Bir de, bir de İzmiri'nin kendi yaptığı yorumu var ki âm tariften limahin, limanen vahidin ile çıkar oradaki alel-İnfirad kaydı Hafızın ne ve cins bakımından olanları tarifin içerisine sokar demiştir. Peki. Alel-i'mtirad, ey ademül beynel efradil mütahideti, nevh an veya cins bakımından bir olan herler arasında manada müşareket yoktur. Biraz önce racül ve errical kelimesinin vasfında bu konuyu anlattım. O <pir> halde fiyat <gravy> hule tesniyetu. Tesniyede hasın tarihine girer. Niye? E ee, ademül müşareketi. diyoruz. Tesniyede efraat yok. Ne var? Ferdeyin var. O zaman tesniyede hasdır. Evet. Veya hucu, ha El <gülüyor> <türü> <gülüyor> <gülüyor> Fiil ve hasdene bir hasdır. Ne müstece? Malemleştirip lafsan, lafsan, lafsan müşterek olmadığı müstece. Mesela bir fiil düşünün, bir vazığla bir manaya, başka bir vazığla başka bir manaya vakt edildiyse ona has diyemezsiniz. O ne olur? müsterek olur. Eğer böyle bir lafz-i yok ise, şiil ve harp her çeşidiyle hepsi girer? Yeter ki lafz-i olmasın, hasım hepleri altına girer. Hasdır ve um, huca el ağam, çıktı tarihten. Vel cam'ul münekkeru, cam'u münekker de çıktı. Dolayısıyla, feyantabife el haddu al mahtudi. Had, tarif, uygulandı. Uygulanır. Neyse alel mahtud, tarif edip intibak, uygulama demektir. Tarif, tarif edilen üzerine uygulanır. Ve huva, eydalikel manak. Bu da dünkü derste olduğu gibi, sadece ibare okuyup, birazdan mesafeyi açacağımız yer valla bir şey yok. Zaten bunu biraz önce anlatım içerisinde zikrettik. Ne diyor? -e -mâna, bu mana, bu mana dediği ne? Hasım manası. Lafzun mudi'a limanen limanen vahidin alel-intirad dediğimiz bu mana fil ismi isimde kaygıde bir kayıtlar. E, fil ismi aynun diyecek. Ev nevhun ev cinsun diyecek. Ha. Bu mana yani lafzul vudi'al-i manen muvahidin alem-i hasım manası bu. Bu fil ismi isimde. Niye isimde diye kayıtladı? Kayyede bihil fil ismi diye kayıtladı. Niye? Le'net ta'yine. Çünkü muayyen olma. Vel nevbiyyete nev, nev olma. Vel cinsiyete cins olma. La yete esta fil fi'li vel had. Fil de vahadde bu zaten düşünülemiyor. Husule gelemiyor. Mecburen o zaman ne diyecek? Fil ismi diyecek. İsimde bu mana hasım manası nedir? Aynun el. -el Muayyenin, muşakhasın. Hasul ayn dedir buna. Muayyendir, muşakhas. Hakikaten de öyledir. Bakınız. La yekbelin iştirakeh aslen Zaten vahide hakiki bizi öyle tanımlamamış mıydık? Asla iştiraki ortaklığı kabul etmez. Yani ne dihnen ne haricen. Yani ne cüzide ne cüzde iştiraki kabul etmez. Keceydin feyne manahu cüziyyun takipiyyun Zeyd kelimesinin manası nedir? Cüz'idir, hakikidir. Hakiki cüz'i ne demek? Bakın, hayavan, altında insan var mı? Var. Feres var mı? Var. Altında ne var hayavan kelimesinin? Cüz'iler var. İnsan kelimesi, hayavan kelimesine nispetle nedir? Cüz'idir. Ama insan kelimesinin altında da cüz'iler var kim zeyt hamur bekir eğer bir cüz iinin altında da cüz iiler var ise ona cüz i itibariidir eğer bir cüz iminin altında cüz iiler yok ise ona cüz i hakikiidir İşte zeydim altında ne yoktur başka bir fert yoktur yani cüz isi yoktur onun için ona ne denir cüz i hakikiidir güc itibarı insandır yani. Bu güc iyi hakikidir. Eyah tadal kel mana veyah tad mukhasam manas nef. İhtirak e beyne al-asab fi'l-dün. Allahuta fertler arasında bu mana müşterek olursa buna ne derler? Nef derler. Hafın nef kısmı derler. Diğer bir ifadeyle hatun nef derler. Karacül ve 100 Evrede misaleyin iki tane misal getirdi. Sade racül demedi. Yeterliydi aslında. Ama mi'e kelime şimdi getirdi. Niye? İşareti illa enne esma'el adet minel vahidi bin nevh. Esma'i adette nev itibarıyla vahiddendir. Çünkü biz bunu geride anlattık. Vahid ya hakikidir dedik cek gibi veya i'tibaridir dedik. Mi'e ve tam gibi demiştik. Değil mi? O da içerisine giriyor. Peki, evyalta yani kelime mana bu hasıl manasının bir Mananın kapsadığı fertler çoğalırsa, bir ile nev'i. Nev', nev an bu cinsin fertlerini de daha çoktur. Bakın öz. Usulcülere göre giba sonra değinecek ola. Ben bunu daha önce de söyledim. Usulcülere göre nev' ile cins mantıkçılara göre olan nev' ile cinsten farklıdır. Usulcülere göre mesela rakül kelimesi nedir? Nev'i. İnsan kelimesi nedir? Cinsdir. İnsan kelimesinin tahtındaki fertler ile racül kelimesinin tahtındaki fertler eşit midir? Değildir. Dolayısıyla in kesura çuyu uhu o insan kelimesinin manasının altında fertler nedir demek istiyor? Daha çoktur. Neye itibarla? Neye nişmetle? Racüle nişmetle. Bu mantıkçılarla usulü arasındaki farka biraz sonra girecek. Orada çöreceğim onu. Her insan, kelime olarak daha şlu İnsan kelimesi şü'u yani tahtındaki kapsadığı fertler tekilden daha fazladır. Vadihi'l-ı tıbaqat yani burada has, hasın, hafsun, ayn, hafun, ne'l, haful daha doğrusu ne ve cins ıtlakları bunları söylemek ala ulahı ehli şerqi şeriat ehminin göre Dûnen <gülüyor> felâşifeti mantıkçılara göre değil. Bunu söylemiştik. Ne demiştik? Mantıkçılar neye bakıyorlar? Eşyanın hakikatına bakıyorlar. Usulcüler neye bakıyorlar? Daha doğrusu fukaha neye bakıyor? Hakikata bakmıyor. Hükümde birleşmeye bakıyor. Racül dedikleri zamanda tahtındaki felsler nerede buluşuyor? Bir hükümde buluşuyor. Yani bir adam için hangi hükümler cari ise her adam için o hükümler cari. Dolayısıyla hüküm birliği olduğu zaman da usulcüler ona ne var diyorlar? Hüküm birliği olmadığı zaman cins diyorlar. Mesela insan, insanın tahtında erkek de var, kadın da var. Erkeğe ait olan ahkam farklıdır, kadına ait olan ahkam farklıdır. Dolayısıyla farklı ahkamlar olması hayfiyetiyle usulcüler insan kelimesine ne diyorlar? Cins diyorlar. Halbuki mantıkçılar insan kelime cins değil kelimesine. Ne var diyorlar? Neden? Çünkü onlar hakikata bakıyor. İnsan kelimesinin tahtında hakikatlara aynı olan mantıkçılara göre hakikatlara aynı olan birçok fert var. Altında hakikatları aynı olan birçok ferdi barındırana mantıkçı ne var diyor, cinsten. Cins neye diyor? Altında hakikatları farklı olan birçok fertleri barındırana. İşte hayvan kelimesi Bakınız hayvan kelimesi altında pereste var, insan da var. İnsanın hakikati hayvanı natık, fereşin hakikati hayavanı sahil. Bak hakikatları farklı. Hakikatları farklı olan, terkleri barındırana mantıkçı cins o diyor, o zaman diyor. Ama o sözcükler öyle bakmıyor. Ahkam cihetinden bakıyor. Onun için bu farklılık ortaya çıkıyor. Bunu daha önce söyledim. Ve inan ayıhtara hadet terkibi tercibe. Molla bu terkibi tercih yani önce hasıl ayın, sonra hasıl nev, ondan sonra hasıl cins. Böyle bir tertip yaptı. Muhalifen lil kavmi. Halbuki bazıları nereden başladı? Cinsten başladı. O e, ayına kadar geldi. Niye? Pekim Allahu Teala bu tertibi böyle tercih etti? Yanla hul munaasibu lil has, ya hasla munaasib olan odur. Hasla munaasib olan nedir? Önce en özelinden başlamaktır. O da nedir? Ayın. Kemal ayhfa zikalmadı. Velhamdülillahi Rabbine Alem. Şimdi hükmüne geldik inşallah meşanelere girelim. Allah